eser Beyaz gemi Cengiz Aitmatov Iki masalı vardı. Biri kendi masalıydı ama bunu kimse bilmezdi. Öteki ise dedesinin anlattığı masaldı. Sonra bu iki masal da kaybolur. Hikaye bunu anlatacak. O yıl 7'yi doldurmuş, sekiz yaşına basmıştı. Ona bir okul çantası alındı önce. Gelişi güzel, siyah plastik parlak madenden, yaylı kilitli olan bir okul çantası. Kilit köprücüğün altından sürülür, kendiliğinden kapanırdı. Bir de ufak tefek koymak için yanda cebi vardı çantanın. Yani bu gelişi güzel bir okul çantasıydı. Ama kimse de yoktu böyle bir çanta. Belki de bütün olup bitenler buradan başlıyor. Dede çantayı arada sırada onlara da uğrayan gezici dükkan kamyondan almıştı. Dükkan kamyon dağlarda, yaylalarda, sürü bekleyen hayvan yetiştirenlere ve çobanlara uğrardı. Çok az da olsa ara sıra onlara da gelirdi. Şu orman bakım evlerine, Santaş Vadisi'ne. Buradan bu evlerden sarp yamaçlardan yukarı kesilmesi yasak dağlık orman başlıyordu. Orman bakım evlerinde topu topu üç aile otururdu. Yine de gezici dükkan orman bekçilerini unutmazdı. Bu ailede tek oğlandı o. Gezici dükkanı uzaktan herkesten önce görürdü. Kapıları ya da pencerelere koşarak geliyor geliyor diye bağırırdı. Dükkan kamyon geliyor. Şose ta ısık göl sahilleri boyunca vadiyi ve nehrin kenarını takip ederek dağ, taş, tümsek dinlemez evlere kadar uzanırdı. Kolay değildi böyle bozuk bir şosede kamyon sürmek. Muhafız Dağı eteğine gelince... ...yol Darvadi'nin dibinden dağın yamaçına tırmanır... ...ve tırmandıktan sonra sert virajlarla tekrar dik ve çıplak olan... ...öteki yamaçtan orman bekçilerinin evlerine ulaşırdı. Muhafız Dağı evlerine çok yakındı. Çocuk her yaz hemen hemen her dağa tırmanır... ...oradan dürbünle göle bakardı. Oradan düzlükte uzanan yol... avcunun içindeymiş gibi görünürdü. Yayalar... Attılar, el ele, ele taşıtlar. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Cengiz Aytmotoğ'un tanınmış eseri Beyaz Gemi adlı romanından bir bölümle başladık. Bu programımızda sizlere yazarın bu eserini tanıtacağız. Önce roman yazarının hayat hikayesini kısaca aktaralım. Dünyanın büyük edebiyatçılarından Kırgız Türk romancısı Cengiz Aitmatov, Kırgızistan'ın Talas bölgesinde Şeker adlı bir köyde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelmiştir. Babası Törekul Aytmatov'un... ...Sovyet devrim yıllarının önde gelen aydınlarından olup... ...Türkistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın... ...Sovyet Cumhuriyetleri olarak ayrılmasında... ...önemli rolü olduğu söylenir. Cengiz Aytmatov, çocukken tarlalarda çalışmıştır. Çevresini, tabiatı, insanları o yıllarda tanımaya başlar. Güçlü bir kadın olan annesi... ...onun yetişmesinde, edebiyatla tanışmasında çok etkili olur. Ona hem Rus edebiyatını... ...hem de Kırgız kültürünü öğretmeye çalışır. Çocukluk yılları ikinci dünya harbine rastlar. Bu durum onun çok erken sayılabilecek yaşlarda... ...hayatla tanışmasını sağlamıştır. Ülkede ve köyde eli silah tutabilen kim varsa... ...Sovyetler tarafından silah altına alınır. Belediye sekreteri cepheye gitmiş olduğundan... ...Cengiz Aitmatov 12 yaşında belediye sekreterliği yapar. Köylerde Rusça bilen hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle... Askerden haber bekleyen kadınlara ve yaşlılara gelen mektupların okunması, gidecek mektupların yazılması, askerlere giyecek ve yiyeceklerin toplanıp, ilçe askeri komiserliğine teslim ekibi pek çok iş Cengiz Altmatov'a yüklenmiştir. 1945'te savaşın bitmesiyle yeniden eğitim hayatına dönen Aytmatov, 1950'de Kırgızistan Ziraat Enstitüsü'nü bitirmiş bir ziraatçıdır. İlk öykülerini bu yıllarda yazar, Dağlar ve Steplerden Masallar adlı öykü kitabıyla büyük şöhret kazanır. 1959'da Kırgız Pravdası gazetesinde muhabir olur. Ancak edebiyata olan tutkusu onu ziraatçılıktan ziyade edebiyata çeker. Moskova'daki Gorki Enstitüsü'nde yazarlığın teknik inceliklerini öğrenir. Bu durum, onun engin yerel kültürünü evrensel boyuta nasıl taşıyabileceğini öğrenmesine yardımcı olur. Moskova Edebiyat Enstitüsü'nde Maksim Gorki adlı incelemesini yazar. Yazar, bu yıllarını teorik çalışmalarla geçirir. Daha sonra Cengiz Aytmatov, geleceğin en güzel edebi eserlerinin başlangıcı olacak olan Cemile romanını yazacaktır. Ünlü Fransız yazar Louis Aragon'un dünyanın en güzel aşk hikayesi olarak selamladığı bu eseri diğerleri takip eder. Eserlerini Kırgız Türkçesi ve Rusça olarak kaleme alan Aytmatov, eserlerinin çoğunda tema olarak aşk, dostluk, savaş döneminin acıları... Ve kahramanlıklarıyla kırgız gençliğinin gelenek ve göreneklerine bağlılığını seçer. Yüz yüze, al yazmalım, serbi bir boylum ve deve gözünü yazar. Çeşitli dergilerde hikayeleri yayınlanır. Aytmatov'un 1963 yılında yazdığı Toprak Ana adlı eseri ona ilk ödülü kazandırır. Daha sonraki yıllar birçok edebiyat ödülüne layık görülür yazar. Son yıllarda politikaya atılır. Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra Kırgızistan Meclisi'ndeki milletvekilliğinin yanı sıra büyükelçilik görevini de yürütür. Eserleri Türkçe'nin yanı sıra 150'den fazla dile tercüme edilerek milyonlarca baskıya ulaşan Aytmatov, dünya edebiyatı içinde güzide yerine şimdiden almıştır. Cengiz Aytmatov'un Cengiz küsen Bulut, Gün Olur Asra Bedel, Elveda Gülsarı, Yıldırım Sesli Manasçı, Erken Gelen Turnalar, Kızıl Elma ve Sultan Murat yayınlanan eserlerinden bazılarıdır. Bu programımızda Cengiz Aytmatov'un sizlere tanıtacağımız romanı Beyaz Gemi ise 1970 yılında yayınlanır. Beyaz Gemi... Cengiz Aytmatov'un edebiyat aleminde geniş yankılar uyandıran önemli eserlerinden biridir. Romanın kahramanı 7-8 yaşlarında bir çocuktur. Çocuk, saflığın, bozulmamışlığın ve geleceğin semboldür. Çocuğun saf ve temiz dünyasından hayatın acı ve çıplak gerçeğine usanan bir roman kurgusunu meydana çıkarmayı başarır. Ona göre çocukluk, gelecekteki insan karakterinin tohumudur. Belki de yazar, bu yüzden roman kahramanına bir ad vermemiştir. Yazar, burada uzaklardaki babasını getirecek olan beyaz bir gemiyi bekleyen çocuğun öyküsünü ele alır. Şimdi Beyaz Gemi adlı romandan tekrar kısa bir bölüm dinleyelim. ''Yollar daha uzundu. Tomruğu indirecekler bir de dereden geçireceklerdi. Ayrıca dereyi geçtikten sonra Tomruğu kamyonun bekleyeceği yere daha etiğine çekmek de cabaydı. Ne de zahmetli zor bir işti.'' Urasku kendisini çok zavallı hissetti ve çevresinde olup bitenlerin haksız olduğunu düşündü. Dağlar bir şey duymaz, bir şey istemez, hiçbir şeyden şikayetçi olmaz, hep böyle dururlar durdukları yerde.'' Ormanlar güze giriyor sonra kışa girerler ve bu da ormanlar için zor bir iş sayılmaz. Kargalar bile baksana uçuşup dururlar, özgürdürler, bir bağları bir görevleri yok onların. Marallar da dağdaki belden geçip geldiler, ormanları dolaşacaklar, diledikleri gibi diledikleri zaman. Şehirlerde de insanlar hiçbir şey umursamadan aslat caddelerde dolaşırlar, taksiye binerler, lokantada otururlar, türlü eğlence peşinde koşarlar. Onu ise kader bu ıssız dağlara attı. Yazık oldu ona. Uraskul önde, Mümin arkada bir kütyü dağlardan indirmeye çalışmaktadırlar. Uraskul ormanı kormakla görevli olduğu halde kaçak olarak ormandan ağaç kesilmesine izin vermektedir. Çirkin, kabasaba, menfaat perest, kötü davranışları olan biridir. Ormandan kestiği kütyü indirmeye çalışır ama kütyü bir türlü hareket etmez. Urasku, kafasında oluşturduğu sıkıntılarla boğuşurken, birden Mümin dedeye, sinirli hareketlerle saygısızca seslenir. Hadi, hadi bırak şu göz boyamayı, yapış tomrağa bakalım. Dereden geçirmeden şu Allami'yi ağzına alma, mı? Bana ne okula gitmiş, yok ağlamış, sırlamış. Anlaşıldı mı? Yeter, hadi yürü. Mümin, her zamanki gibi boyun bükerek işe sarıldı. Uras kulun elinden nasılsa Tomruk yerini buluncaya kadar kurtulamayacağını biliyordu. Bunun için hiç ses çıkarmadan çalışıyordu. Bir daha ağzını açmadı. Oysa yüreği kanıyor, can çekişiyordu adeta. Torunu onu bekliyordu okulda. Bütün çocuklar evlerine dönmüşlerdi çoktan. Yalnızca o, onun yetim torunu yola baka baka dedesini bekliyordu. Tomruk çok ağırdır. Kütüğü, zavallı at beraberinde Uraskul'u da sürükleyerek düşürür. Artık olanlara katlanamayan mümin de torununun okuldan alınma zamanının geldiğini söyleyerek... ...hem patronu hem damadı Uraskul'a torununun yollarda onu beklemesine gönül razı olmadığı için isyan eder. Hemen eve döner, kimsenin dokunmaya bile cüret edemediği Uraskul'un atına binerek torununu almaya gider. İhtiyar... ...bütün çocukların okuldan nasıl fırladıklarını... ...ayak seslerini... ...evlerine nasıl döndüklerini görür gibiydi... ...acıkmışlar... ...mis gibi yemek kokusu yayılıyor sokaklara... ...her şey hazır... ...çocuklar sevinç içinde koşuyorlar... ...anneleri onları bekliyor... ...annelerin yüzünde tatlı bir gülümseme var... İnsan her derdi unutuyor... ...bu gülümseme karşısında... ...anneler rahat mıdır... ...rahatsız mı önemli değil... ...çocuğuna gülümser her zaman... Kızar çocuğunu, azarlar onu. Ellerini dur dur dur, ellerini yıkamayı unuttun. Hadi, ellerini yıka önce. Anne kızar, anne azarlar, ama anne gülümser çocuğunu. Mümin dedenin torununun elleri okumaya başlayalı hep mürekkep lekeleri içindeydi. Bu hali dedesinin hoşuna gidiyordu. Ona göre delikanlı ciddi işle uğraşıyordu ve şimdi torun elleri yine mürekkep lekeleri içinde yol üstünde duruyor. Bu yaş satın alınan sevgili çantası koltuğun altında. Beklemekten yorulmuş olacak ve sabırsızlanıyor, endişeleniyor. Karşı bayırda dedesinin atı görünmedi hala. Her zaman tam saatinde gelirdi dedesi. Okuldan çıktığında onu atından inmiş bekler görürdü. Herkes evine giderdi. Çocuksa dedesine doğru koşardı sevinçle. Çantasına ''Bak dedem hadi koşalım seninle'' derdi. Ve yaklaşınca utanırdı. Nasıl davranacağını bilmezdi. Onları kimse görmese, kimse olmasa yakınlarında... ...dedesinin kucağına atılırdı. Sımsıkı kucaklardı dedesini. Yüzünü dedesinin karnında saklar... ...eskimiş giysileri... ...ve kuru saman popusunun içine çekerek... ...sevinçle kucaklardı. O günlerde dede... ...karşı kıydan saman balyaları taşıyordu... ...ve bu yüzden mümin... ...günlerce, haftalarca saman kokardı. Dede... ...çocuğu atın terkisine atıyor... ...ya hafif rahvan... ...ya da düz yürüyüşle... ...ya susarak... ...ya da önemsiz bir iki söz ederek eve yollanıyordu. Bir de bakıyorlardı ki eve gelmişler... ...seli aşarak... Küçük dağlar arasındaki yoldan tırıs tırıs veriyorlardı Santaş Vadisi'nin. Çocuğun okulunu bu denli sevmesi, okulun çekiciliği koca karayı fena kızdırıyordu. Çocuk uyanır uyanmaz, çabuk çabuk giyinir, çantasındaki kitaplarını, defterlerini bir daha, bir daha yerleştirirdi. Çocuğun gece bile çantasından ayrılmak istemeyişi de, inenin bazen asabını bozardı. Sizlere tanıttığımız Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı romanı dedenin torununu anlattığı bir efsane ile iç içe kurgulanmıştır. Kırgız ulusu bir gün ölen yaşlı başbuğularını gömme hazırlıklarına başlamış. Düşman ordusu onları hazırlıksız yakalayarak bir tek insan kalmayana kadar öldürmüş. Yalnız ormanda bir küçük kız ve erkek çocuğu olanlardan habersiz meydana geldiklerinde tüm yakınlarının öldürüldüğünü görerek ağlamaya başlamışlar. Bir süre sonra yavruları yeni ölmüş bir geyik ana onları yanına alarak çok uzak bir memlekete, ısık göl götürür. Onları her türlü zorluktan korur. Kız ve erkek büyüyünce evlenir. Boynuzu Meral Ana'nın yardımıyla Kırgız Ulusu'nun soyu bu kez iki kişiden meydana gelir. Çok mutlu yaşamları olur. Ta ki geyik ticaretine başlayan Kırgız soyu maral Ana'nın küsmesine neden olana kadar… Yazar burada gerçekle masalın dünyasını büyük bir ustalıkla birleştirir. Olayları realizmin bütün çıplaklığıyla çocuk edebiyatına sokar. Romanda 7-8 yaşlarındaki çocuk bütün çocukların temsilcisi gibidir. Çocuğu ve çocukluğu tabiatın ve insan doğasının en saf yanlarıyla acımasızlığı karşı karşıya getirir. Kötüyü ise romanda Uraskul temsil eder. Cengiz Aytmatov okuyucuyu masalla gerçek arasında başarıyla dolaştırır. Okuyucuyu romanın içine öyle bir sürükler ki gerçekle masalın hangisi olduğunu ayırmakta güçlük çekeriz. Cengiz Aytmatov eserlerinde milletinin temel mülkü olan milli hafızıya ait efsane, destan, masal, hikaye ve türküleri ve bunların meydana geldiği şartları, ardındaki birikimi... Kırgız Türk kültürünü, psikolojisiyle, duyuş ve anlayış tarzıyla, maddi manevi zenginliğiyle o kültürü bina edenlerin evlatlarına yeniden hatırlatmaya çalışır. Ayrıca, hikayelerinde halkının değerlerini, dertlerini, varsa onun içindeki çürümeyi anlatan yazarın en önemli özelliği, özüne bağlılık, kendinden, halkından, coğrafyasından haberdar olma olarak kendini gösterir. Aytmatov, beyaz gemiyle destan, efsane ve masal gibi çoğu şifahi edebiyat unsurlarını eserlerine aktarmayı başarır. Geçmişi temsil eden dedeyle, geleceği temsil eden çocuk arasında dramatik bir ilişki kurarak insan duygu ve düşüncelerine kendine has yorumlar getirir yazar. Yaşadığı coğrafyanın insanının tarih içinde kazandığı değerlerini, acılarını, kahramanlıklarını, tecrübelerini yazıya döküp ölümsüzleştirmiş, halkın içine düştüğü zor durumları eserlerinde en güzel şekilde anlatmış, onların çözümlerine dair ipuçları göstermiş, eserlerinde kendi ifadesiyle tipik insan özelliklerini ortaya koymaya çalışır yazar. Roman kahramanı çocuk, kuşlara, ağaçlara, ormandaki hayvanlar alemine ve çevresine saygıyı, dedesinin kendine anlattığı, geçmiş kültürün efsanevi değerlerindeki bu hikayelerle oluşturur ve zenginleştirir. Romanda, Çocuğu çok ama çok üzen bir şey vardır. Uras kulun geyiklere yani Maral anaya saygısının olmayışı. Bir gün Uras kul bir geyik avlar ve eve getirir. Çocuk bundan büyük bir öfke ve üzüntü duyar. Çocuk kendisi gibi Maral ananın soyundan geldiğine inanan kuluk Uras kulun Maral anayı öldürdüğünü anlatmayı düşünür. Onun geyikleri kurtaracağını hayal eder. Çünkü Uras kulun hakkından gelecek ve gerçeği yüzene karşı söyleyebilecek tek kişi odur. Çocuk, Kulukbegi nasıl çağıracak? Bu olayları anlatabilecek mi? Acaba geyiklerin yani Maral ananın sonu ne olacak? Çocuk arkadaşı ve kardeşi hiç olmadığından dürbünüyle konuşmakta, Onunla hayallerini paylaşmaktadır. Çoğu zaman üç kişi olduklarını düşünür. Dürbünü, çantası ve kendisi. Onlarla birlikte hep ısık göle gider. Oradan dürbünle uzaklara bakar ve akşamları gelen beyaz gemiyi dürbünle seyretmek ister. Beyaz gemi görünmeden önce yine çok uzaklarda olan okuluna bakar. Oraya bir gün gideceği günün hayalini kurar. Bir varmış, bir yokmuş misali, masal tadında bir roman. Artık bir gün balık olmak için gölde yüzmeye giden bir çocuğun hikayesini siz de okumak istemez misiniz? Evet, bir çocuğun vicdanının çirkinliklerle asla bağdaşmadığı ve onlarla nasıl mücadele ettiğini öğrenmek için Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı romanını okumak bundan sonra size kalıyor. Hoşçakalın. Esen kalın.